<gülüyor> <gülüyor> Fil ne zaman ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yerleşti yani Mekke'den hicret ettikten sonra geldi Medine'ye yerleşti Medine'de iyice yer tuttu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem muhacirle birlikte Müslümanlarla birlikte ne zaman ki Medine'ye yerleşti. Umire bi bakiye şera'i il İslam. Umire emrolundu. Bi bakiyeti şera'i İslam. İslam'ın geri kalan. Yani Mekke'deyken ne emrolunmuştu? İlk 10 senesinde sadece tevhid vardı. Daha sonra... Nebi sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkmıştı ve ona 5 vakit namaz farz kılınmıştı. Daha sonra ne farz kılındı? Diyor ki: Müellif rahimehullah ne zaman ki geldi Medine'ye yerleşti, artık Mekke'deki o zorbalıklar, zorlamalar, işkenceler, sıkıntılar, eziyetler kalmamıştı. Ne zaman ki Medine'ye yerleşti, "O mira bi bakiyyati şerai'il İslam" İslam'ın diğer ilkeleriyle, İslam'ın diğer hükümleriyle emrolundu. مثl-i zekat, zekat gibi, ve-savmi, oruç gibi, ve l hac gibi, Vel ve l ve-ezan gibi, ve-l-cihad, ve-cihad gibi, ve emr-i bil ma'ruf ve nehy anil münker emr-i bil ma'ruf gibi ve gayri zalika min şerai'il -islam. İslam'ın bundan başka şer'i hükümleri ve ilkeleri kuralları emrolundu bunlardan başka yani Medine'ye yerleştikten sonra bunlar aşama aşama emrolundu ve bunların dışında da başka hükümler, başka emirler mesela örtünme emri içkinin haramlığı gibi hükümler geldi <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları aldı bu hükümleri bu emirleri vazife olarak e, ve bunun üzerine Medine'de bu emirleri yerine getirerek insanlara anlatarak tebliğ ederek ve bunları yaşatarak kaç sene geçirdi 10 sene geçirdi ve tuveffi salatullahi ve selamuhu aleyhi ve daha sonra da vefat etti Allah'ın salatı ve selamı onun üzerine olsun ve dinuhu bakin kendisi vefat etti dini ise bakidir ve haza dinuhu işte onun dini budur la hayra hayır yoktur illa dellel ümmete aleyhi onun ümmete gösterdiğinden başka ve şerre, şer yoktur illa hazeraha minhu onun nehyettiğinden başka yahut Şöyle tam güzel tercümeyle La hayra illa dellel ümmete aleyhi Hiçbir hayır bırakmadı Mutlaka ümmetine onu gösterdi Ve la şerre illa hazzeraha minhu Hiçbir şer bırakmadı Mutlaka ondan sakındırdı Vel hayrullezi dellaha aleyhi tevhid Sonra müellif rahimehullah diyor ki vel hayrul ladzi dallaha alayhi onun gösterdiği hayır et tevhid tevhididir. Ve jamiu ma yuhibbuhullah Sadece tevhid mi hayır? Tevhid ve Allah'ın sevdiği ve razı olduğu diğer bütün şeyler. Ve şerrul ladzi haddaraha minhu onun sakındırdığı şer ise şirkti ve cemi'u umayık rahullahu ve yabahu ve Allah'ın hoşlanmadığı, Allah Azza Ve Celle'nin e, razı olmadığı diğer şeylerdi. Baathul Allah ile nasikafeten Allah onu insanların tümüne birden gönderdi. Vaftarata taatuhu ala jami'i's saqaleyni'l cin ve'l ins. Ona itaat etmeyi insan ve cin topluluklarının tümüne birden farz kıldı. Ve delilu kavlihu taala bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Kul ya eyu'n nasu de ki yani ey resul de ki ya Nas ey insanlar, İnni Resulullah, ben Allah'ın Resulüyüm, İleykum cemiyan, sizin tümünüze birden gönderilmiş. Ve kemmelallahu bihi, din Ve Allah onunla, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle dinini kemale erdirdi. Ve delil kavluhu taala Bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. El yevme ekmeltu lekum dinakum. Bugün dininizi kemale ve etmemtu aleykum ni'meti üzerinizdeki nimetimi tamama erdirdim. Ve razitu lekumul islamedinen ve sizin için din olarak İslam'dan razı oldum ve delilü ala mevtihi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öldüğünün delili kavluhu taala yüce Allah'ın şu buyruğudur İnneke meytun şüphesiz ki sen meytsin yani ölüsün kasıt ne öleceksin İnneke meytun şüphesiz ki sen de öleceksin ve innhum meytun ve onlar da ölecekler sünne innekum yevmel kıyameti inna rabbikum tahtaşimun sonra kıyamet günü Rabbinizin yanında ne yapacaksınız hesaplaşacaksınız birbirinize hasım olarak geleceksiniz kıyamet günü Allah azze ve celle'nin önüne karşısına evet evet buraya kadar okuyalım sonra bundan sonraki müell bölümde müellif rahime Allah peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünü zikrettikten sonra ölümden sonraki dirilişle ilgili Kısa bir paragraf zikrediyor. Evet. Kim burayı okuyacak? Kim okuyup tercüme edecek? Başka? Başka kim okuyacak? Barış, Barış okusun. Peki Barış sen okuyacakmışsın. Oku bakalım. Ne zaman ki Medine yerleşti ve bakiyete Omira emrolundu. Evet. Gelmiyor mu ses? Neyse biz duyalım yeter. Onun artık internetten dinleyenler de duymasın. Ve bunlardan başka İslam'ın diğer hükümleri, kaideleri, kuralları gibi. Yani bunların dışında da Müellif Rahimullah sadece bazı örnekleri zikrediyor. Bunların dışında başka hükümler de var. Evet. Nasıl? Ha, Evet. Vefat vesenam. "Ba'da ha tuvfiye" demiyor, değil mi? Evet. evet. Burada yok, burada var. Yani mana böyle daha güzel oluyor. Daha ondan bundan sonra 10 sene yaşadıktan sonra tuvfiye ne yaptı? Vefat etti. Vadi Yani e, müellif rahmetullahi aleyh ne kadar e, güzel bir ifade kullanıyor. E, diyor ki 10 sene yaşadı, sonra vefat etti ama dini bakidir. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatıyla birlikte din de ölmez, dini bakidir. ila yevmil kıyâme, evet. Bu hadis. Evet. Oya daha kuvvetli tercüme, e, hiçbir hayır bırakmamış. Hepsini ümmete göstermiştir. Öncesi tevhiddir. Gösterim gösterdiği hayır tevhiddir. Allah sevdiği ve Allah'ın olduğu Adamın sevdiği var razı oldu. Evet. göndermiştir. Evet, ona itaat etmeyi farz kılmıştır. El yevme ekmeltu. El yevme ekmeltu lakum dinekum. Dinecum. Bugün dinimizi nimetimi tamamladım. Evet üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Evet. Uh -huh. el o mene soyandı. İnne rabbikum tahtasimun. Önünde, evet. Evet. Kardeşlerim daha önceki derslerimizde gördük müellif rahmetullahi aleyh 3. E, temel esasta yani kişinin peygamberini tanıması bu üçüncü temel esasta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyunu zikretti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ismini babasının adını dedesinin adını hangi kabileden olduğunu hangi milletten olduğunu Bunları zikretti. Yine e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hangi buyrukla nebi, hangi buyrukla Rasul olduğunu, beldesinin neresi olduğunu, nerede doğduğunu, nerede yaşadığını, ne zaman peygamber olarak vazifelendirildiğini zikretti. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hangi vazifeyle, hangi görevle gönderildiğini zikretti neyi emrettiğini ve neyi yasakladığını peygamberimizin gönderilme amacını zikretti daha sonra müellifimiz Rahimahullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretini zikretti ve hicreti zikrettikten sonra da hicret yükümlülüğünün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme has olmadığını tarihte gerçekleşen bir macera olmadığını, bir akis şer'i bir farz, şer'i bir vacip ve hüküm olduğunu, kıyamete kadar devamlı olduğunu, üzerine hicret vacip olanların kıyamete kadar hicret etmelerinin gerektiğini zikretti. Şimdi de okuduğumuz kısımda diyor ki, Medine'ye hicret ettikten sonra ne zamanki Medine'de yerleşti yani yolculuğun eseri kayboldu Medine'de yeri sağlamlaştı Tam manasıyla muhacirler Medine'yi ne zamanki yurt edindiler Rahatladılar huzura erdiler artık eziyet yok artık işkence yok Artık dövülmek yok, sövülmek yok. Artık bir İslam yurdu, İslam memleketi, İslam beldesi meydana geldi. Ne zaman ki böyle oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme neler emrolunmaya başlandı? Tevhidin ve namazın dışında kalan diğer şer'i, şeri hükümler, diğer İslam'ın esasları emrolunmaya başlandı. Müellif Rahmetullahi Aleyh bunlara bazı örnekler veriyor. Mesela diyor, zekat emrolundu, farz kılındı. Aslında zekatla ilgili ayetler Mekke'de inmişti. Fakat zekatın miktarıyla ilgili tafsili hükümler tam olarak Medine'de belirlenip açıklandı ve farz kılındı. Müellif Rahmetullahi Aleyh orucu Mesela zikri diyor. Oruç da Medine'ye hicretin ikinci senesinde farz kılındı Müslümanlara. Ee, hac Medine'ye hicretin dokuzuncu senesinde e, farz kılındı. Daha sonra müellif rahimullah ezanı zikri diyor. Ezan Medine'ye hicretin hemen ilk yılında namaza çağrı olarak emredildi müellif rahmetullahi aleyh cihadı zikrediyor Medine'ye ettikten sonra ilk olarak Müslümanlara cihad etmek için izin verildi çünkü Mekke'de yaşarlarken cihad etmek emrolunmadığı gibi cihad etmeye izin de yoktu ama ne zamanki Medine'ye göç ettiler hicret ettiler Önce cihad için izin çıktı, Yüce Allah Subhanahu ve teala cihada izin verdi. Daha sonra Müslümanlar kuvvetlerini, güçlerini tam olarak toplayınca ve İslam tam anlamıyla yerleşince Yüce Allah Azza ve celle hücum cihadını da insanlara İslam'ı götürmek, bütün dünyaya İslam'ı yaymak, bütün dünyada şeriat, din, iman, İslam, tevhid bayrağını dalgalandırmak için e, hücum cihadını da farz etti, farz kıldı Müslümanlara. Müellif rahmetullahi aleyh bir de emri bil maruf nehyanil münkeri zikrediyor. E, bütün bu zikrettikleri İslam şeriatının tamamı değil, en önemlileri, en göze batanları, en çok öne çıkanlarıdır. Emri bil maruf nehyanil münker de İslam'daki hükümlerin, İslam'daki temel esasların önde gelenlerinden birisi. yüce Allah Azze ve celle bunu da İslam toplumunun ayakta durabilmesi için kendi aralarında Müslümanlara farz kıldığı emri bil maruf nehyanil münker yapmalarını. Ve müellif rahmetullahi aleyh diyor ki ve benim burada zikretmeyim diyeyim. Bunların dışında Diğer şer'i hükümlerde aşamalı olarak geldi. Ee, örtünme emri geldi. Mesela içkinin haramlığı emri geldi. Ee, bazı şer'i hükümler mirasın nasıl paylaştırılacağı gibi, işte e, had cezaları gibi, hırsıza, zina edene hangi cezaların uygulanacağı gibi bazı şer'i hükümler indirildi. Bütün bunlar Medine'de indirildi kardeşlerim. Çünkü Metke'deyken henüz Müslümanlar zayıftılar. İşkence, eziyet, sıkıntı altındaydılar. Sıkıntı çekiyorlardı. Rahat değildiler. Şer'i hükümleri açık seçik bir şekilde yaşama özgürlüklerine ve imkanlarına sahip deildiler. Bu da Allah azze ve celle'nin hikmetidir <gülüyor> ve rahmetidir. Yüce Allah Subhanahu ve Taala yani sahabe-i kiram radiyallahu anhum ecmain ümmetini, o ilk ümmeti, o en hayırlı ümmeti aşama aşama, kademe kademe yetiştirdi. Onları halden hale geçirdi. Hem imanları itibarıyla, hem ahlakları itibarıyla hem de amelleri, yaşantılarında İslam'ı yaşamaları itibariyle onları aşama aşama yetiştirdi, halden hale geçirdi ve olgunluğa eriştirdi. Onlar bunu kaldırabilecekleri zaman şeriat hükümlerini indirmeye başladı. Kur'an-ı Kerim'i şeriatın hükümlerini birden indirip alın, ne görüyorsanız, ne okuyorsanız burada bununla amel edin, işte peygamber gönderdim, anlattıklarını hemen yerine getirin demedi. Yüce Allah Azze ve Celle hikmetiyle ve rahmetiyle Müslümanlara şeriatın hükümlerini, emirlerini ve yasaklarını aşamalı olarak indirdi. Ve tam olarak tevhidin ve imanın kalplere yerleşmesi beklendi bazı şer'i hükümlerin. Emreli, emrolunmasından önce tevhidin ve imanın tam manasıyla kalplere yerleşmesi beklendi. Şeriat her ne kadar kardeşlerim tedricen aşama aşama indirilmiş olsa da bir kimse tam olarak şeriat indikten sonra yani şimdi Kur'an-ı Kerim indi şeriat indi. İslam dinine girdiğinde öğrendiği, duyduğu her şer'i hükümle fevran amel etme zorundadır, yükümlüğündedir. Yani artık dinimizin şer'i emirlerin ve şer'i hükümlerin Mekki olması ya da medeni olması bizim için amel önceliğini etkileyen bir şey, Değil. Biz şeriatimizde, dinimizde hangi hükmü öğrenirsek o hükümle, o emirle fevran hemen e, amel etme durumundayız. Onun indiriliş amacındaki aşamalı indirilmesi bizim de bunu yaşantımıza yani tedricen getirmemiz gerektiği anlamında değil. Şer'i hükümler her zaman için, her mekan için, e, her halükarda bağlayıcıdır. Ve bütün insanlar için her zaman geçerlidir. Dün iman eden için de bu böyledir. Dün iman, 10 sene önce iman eden için de bu böyledir. Müslüman bir annenin, babanın çocuğu olarak doğup, İslam üzere yetişen için de bu böyledir. Daha sonra müellif rahimullah diyor ki, bu şekilde... Yani tevhid ile, namaz ile diğer şeriatın emirlerini, hükümlerini yerine getirerek Medine'de kaç sene kaldı? 10 sene Medine'de kaldı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kaç sene Mekke hayatı sürmüştü? 13 sene sürmüştü ve toplam peygamberlik süresi kaç sene yetmiş oluyor? 23 peygamberlikten önce ne kadar ömrü geçmişti? 40 63 yaşında Nebi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz vefat etti 63 yaşında diyor ki salavatullahi ve selamuhu aleyhi Allah'ım salavatları ve selamları onun üzerine olsun. Müellif Rahmetullahi Aleyh böylece çok kısa özlü bir şekilde Nebi sallallahu aleyhi aleyhi ve mücadelesini davetini özetlemiş oldu. Bunlar en asgari düzeyde bilgilerdir. Yani her Müslümanın her Müslümanın peygamberi hakkında bilmesi gerekenlerdir. Bunun ayrıntısını kişi sünnet kitaplarından ve güvenilir sağlam siyer kitaplarından Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin davetini, mücadelesini öğrenebilir. Bunun ayrıntılı bilgisini öğrenebilir. Ama en en asgari düzeyde Müslüman peygamberini bu kadarıyla tanımalıdır. Daha sonra müellif rahmetullahi aleyhi diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Fakat Dinuhu baki, Dini bakidir. Dini kalıcıdır. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla sınırlı değildir. Onun daveti, onun de getirdiği din, onun getirdiği şeriat, onun getirdiği emrettiği hususlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla sınırlı değildir. Dini bakidir. Kendisi her ne kadar vefat etse ölse de dini kıyamete kadar bakidir ve Yüce Allah Azze ve Celle tarafından kıyamete kadar korunacaktır. O son peygamber olduğu, o son Rasul ve Nebi olduğu ve ondan sonra hiçbir Rasul ve Nebi gelmeyeceği için Yüce Allah subhanahu ve Teala onun dinini bozulmalardan, tahriflerden muhafaza buyurmuştur. Dini kıyamete kadar baki kalacaktır. Peki nedir dini? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dini nedir? Diyor ki müellif ve haza Onun dini şuydu, buydu. La hayra illa dallal ummete aleyhi. Hiçbir hayır yok ki o ümmetine emretmiş olmasın. Hiçbir hayır yok ki ümmetine emretmiş olmasın. Müslümanın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ve onun dini hakkındaki itikadı budur işte. Biz iman ediyoruz ki hayır namına ne varsa tümünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirmiştir. Hiçbir hayır bırakmamıştır. Yüce Allah Subhanahu ve teala Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kitabı keriminde ne olarak vasf ediyor? Müminlere karşı hırslı, onların iyiliğini isteyen birisi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rauf ve rahim, çok kefkatli, çok merhametli. Bu ümmetin hayrı için gereken her şeyi Allah azze ve celle'den alarak emretmiştir, öğretmiştir. Bu ümmetin hayrını bizzat kendisi istemiştir. Ve Allah Azze ve Celle onun aracılığıyla hayır adına ne varsa öğretmiştir. Ne varsa. Demek ki onun getirdiği şeylerin tümü baştan başa hayırdır. Ve o hiçbir hayırı bırakmamıştır. Tümünü getirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ve onun risaleti ve dini hakkında Bizim itikadımız bu. Daha sonra müellif diyor ki ve la şerre illa hazzeraha minhu ve hiçbir şer bırakmamış mutlaka onu yasaklamış, mutlaka onu men etmiştir. Onun hakkında uyarıda ve tahzirde bulunmuştur. Hiçbir şer bırakmamıştır. Yani bu din kamildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayırların tümünü getirmiş ve şerlerin tümünden men etmiş ve alıkoymuştur. Hayır arayan, hayrı arayan, hayrı isteyen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdikleriyle yetinmeli. Şerden korkan, şerden uzak olmak isteyen, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin nehyettiklerine kulak vermeli ve onlardan uzak durmalı. Bunların dışında bir hayır yok, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin de ihmal ettiği bir şer yok. Bir kimse inansa Nebi, bir hayır var ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde, emrinde, dininde o hayra bir yönlendirme yok. Bu peygamberimizin vazifesini yapmadığı anlamına gelir. Ve Müslümanın böyle bir inanç taşıması mümkün değil. Ve bir insan inansa Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bazı şerlerden adlı koymadığını ümmetine şerleri öğretmediğine inansa, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ihmalkar davranıp, peygamberlik vazifesini hakkıyla yerine getirmediğini iddia etmiş olur. Aşağıda dinin kamil olduğuna dair ayet de gelecek, her bidatçinin buna dair bir iddiası vardır. Her bidatçinin iddiası bu noktaya gelir. Her bidatçının sözü bu noktaya gelir. Onun için bidat çıkartan kimseye sorulur. Din senin bu bid'atinden sonra mı kemale erdi? Yoksa daha önceden kamil miydi? Senin bu eklemeyi yaptığından sonra mı din kamil oldu? Yoksa Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şekliyle kamil miydi? Her bidatçıya bu soru sorulur. Eğer derse, din benim bu eklemem ile, benim bu bidatim ile, benim bu çıkardığım şey ile kamil oldu, bu ayet-i kerimeyi inkar etmiş konumuna düşer. El yevme ekmeltu lekum dínekum. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Dersse ki hayır din kamil idi benim eklememle kamil olmadı. O zaman ona denilir ki o zaman senin bu eklemen abes bir iştir ve ona dinimizde bizim bir ihtiyacımız yoktur. Kendi kendisinin batıl üzerine olduğunu ikrar etmiş ve kabul olmuş olur. Kabul etmiş olur. Niye başka şey arıyorsun? Hayır Adına ne varsa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu getirmiş. Ve şer adına ne varsa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu yasaklamış. Neden başka şeylere bakıp neden başka şeyler arıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kardeşlerim imanımızın gereğidir bu. Biz iman ediyoruz, itikad ediyoruz ki hayır namına ne varsa tümünü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem getirmiştir ve bütün şerlerden de ümmetini sakındırıp alıkoymuştur. Onun getirdiği hayrın aslı ne? Müellif rahmetullahi aleyh burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği hayrın aslına ve özüne de işarette bulunuyor. Peygamberimizin getirdiği, davet ettiği, insanlara öğrettiği ve anlattığı hayrın aslı, esası, Özü ve ruhu nedir? Tevhid. Onun için müellif rahimallah diyor ki Vel hayrullezi Delle aleyhit tevhidu Onun Getirdiği Gösterdiği Öğrettiği hayır Tevhiddir. Bu Dünyamız için ve ahiretimiz için Hayırdır. Bugünümüz için, Yarınımız için hayırdır. Zahirimiz ve batınımız için hayırdır. Mutlak manada hayırdır. Hayırların en büyüğüdür ve en yücesidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin de getirdiği hayırın Özüdür, ruhudur ve aslıdır tevhid. Onun getirdiği hayır tevhid idi. Birisi sorsa ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne getirdi? Hangi hayıra delalet etti? Hangi hayrı gösterdi? Ona de ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tevhidi getirdi, tevhidi öğretti, tevhide delalet etti. Sadece tevhid mi? Hayır sadece tevhid değil. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu her şey de bu hayra dahildir. Burada aynı zamanda hayır nedir sorusunun da cevabı var. Yüce Allah'ın sevip razı olduğu her şey hayırdır. Ve bu hayırların aslı tevhiddir. Bu hayırların özü tevhiddir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakı da getirdi. Bu da hayırdan bir büyük parçadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem muamelatta ve muaşeratta adaleti de getirdi. Bu da hayırdan büyük bir parçadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasındaki ilişkilerde Adalet ve rahmet olan hükümler getirdi. Bu da hayırdan büyük bir parçadır. Ama onun getirdiği hayırın özü, aslı, ruhu tevhiddir. Onun getirdiği hayırların en büyüğü tevhiddir. Onun eliyle bizim ulaştığımız en büyük hayır. Onun eliyle bize gelen en büyük hayır tevhiddir. Sonra müellif rahimahullah diyor ki nehyettiği ve alıkoyduğu şerlerin de başı şirktir. En büyük şer, şerrin aslı, şerlerin en büyüğü aslı, özü şirktir. Diğer bütün şerler ve kötülükler şirkin yanında değersiz ve küçüktür. Şirk en büyük şerdir. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öncelikle onu nehyetmiştir. İşte burada kardeşlerim müellif rahmetullahi aleyhin dinin özünü ne kadar iyi fehmettiğine ve fıkh ettiğine dair bir delalet var. Müellifin bu sözleri bu adamın dini ne kadar iyi Fehmettiğini ve fıkh ettiğini gösteriyor Burada bir tenbih var Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Övüp anlatanlar Ey onun alemlere getirdiği iyilikleri insanlara sunup anlatanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Övmek için Devamlı anlatıp duruyorsunuz ya, peygamberimiz şöyle iyilikler getirdi, insanlığa şunları öğretti, insanlığa şunları gösterdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu kadar kötülükleri önledi, şu kadar kötülükleri ortadan kaldırdı. Cahiliye döneminde şu kadar kötülükler vardı, peygamberimiz kaldırdı bunları. İnsanlığa peygamber şunları şunları hediye etti, şunları şunları öğretti değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i övmek için konuşan insanların çoğusu devamlı bunları anlatıyorlar. Diyorlar ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eliyle insanlığa şu kadar iyilikler geldi. O insanlara şu kadar güzel şeyler öğretti. Şu kadar şu kadar kötülükleri ortadan kaldırdı. O gelmeden önce alem şu kadar karanlık, şu kadar zulümat, şu kadar kötülük içerisindeydi. Şu kadar delalet içerisindeydi. Şu kadar yanlış içerisindeydi. Devamlı bunları anlatıp duruyorlar. Müellif rahmetullahi aleyh de sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu anlatılanlardan çok daha büyük bir şey getirdiğine işaret etmek üzere diyor ki onun getirdiği hayır tevhid idi. Onun eliyle insanlığa gösterilen en büyük hayır budur. O şirkin ve küfrün karanlıklarını yok etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin aracılığıyla bu ümmete ulaşan en büyük hayır budur. Diğerleri hepsi bunun altındadır. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ortadan kaldırdığı en büyük kötülük şirktir. İşte bu nazarlardan kaçıyor. Bu gözlerden kaçıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin daveti, mücadelesi anlatılırken ya da o övülürken öyle değil mi? İnsanlar hep başka başka taraflara çekip başka şeyleri gösteriyorlar. Ama müellif rahmetullahi aleyhi burada dinin özünü dinin aslını ne kadar iyi Fehmettiğini gösterircesine işin özüne işaret ediyor Diyor ki onun getirdiği en büyük Hayır tevhid Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kendisiyle Yüceltileceği ve övüleceği şey budur Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa çok büyük Ahlaki ilke ve prensipler de getirmiştir Bugün de bunlar Çok ön plana çıkartılıyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rahmet olan ve baştan başa adalet olan şer'i hükümler getirmiştir. Bugün de bu çokça ihmal ediliyor. Göz ardı edilip arkaya atılıyor. Ama bütün bunların üstünde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği en büyük hayır tevhiddir. Ve yasakladığı en büyük şer şirktir. Onun gönderiliş amacı da budur. İnsanlara gönderiliş amacı da budur. Daha önce defalarca zikrettiğimiz ve gördüğümüz gibi. Burada bu dinin bütün hayırları kuşattığına delil vardır kardeşlerim. Müslümanın peygamberi hakkında ve dini hakkındaki inancı budur. Bizim hiçbir yol göstericiye ihtiyacımız yok Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Hiçbir irşada muhtaç değiliz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irşadından sonra. O en kamil yok ki bir eksikliği şuradan buradan alıp tamamlayalım. Onun getirdiği yol, onun daveti, onun dini, onun şeriatı her manada, her yönden en kamildir, en yücedir, en üstündür. Bizim hiçbir kimsenin yol göstericiliğine ihtiyacımız yok. Hele hele cehennem ashabı olan batılı kafirlerin, Yahudilerin, Hristiyanların, Hristiyanların, irşatlarına ve yol göstericiliğine hiç ihtiyacımız yok. Ama bugün Müslüman dininin kamilliğine bu manada itikad edemiyor. Dininin eksiksizliğine ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun en hayırlı yol olduğuna Müslümanın bugün itikadı tam değil. Nasıl bir Müslüman Başka bir yol arayabilir Başka bir yolu seçebilir Başka birisinin güya irşad ve yönlendirmesine kulak asabilir Kulak verebilir Müslüman iman eder itikad eder ki Hiçbir hayırı bırakmadı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İhtiyacımız yok bizim filanın ve filanın Görüşlerine yönlendirmelerine Tembihlerine uyarılarına ihtiyacımız yok Dinimiz ve dünyamız hakkındaki her hayır içeren bir kitap geldi bize. Dinimiz ve dünyamız hakkında her hayrı öğreten bir Resul geldi bize. Dinimiz ve dünyamız hakkında her türlü şerri gösterip ondan bizi sakındıran bir kitap indi, bir Resul geldi. Onun için ne Rusya'dan gelen Komünizme, Çin'den gelen komünizme, oraların rüzgarına ihtiyacımız var. Ne de batılı milletlerden, Avrupalardan gelen rüzgarlara ihtiyacımız var. Dinimiz kamildir. Dünyamız içinde, ahiretimiz içinde yeterlidir. Her türlü hayrı içinde barındırır. Bizim hiçbir irşada, hiçbir yönlendirmeye ihtiyacımız yoktur. Gerçek irşad ve gerçek hidayet, gerçek irşad ve gerçek hidayet Kur'an'ımızdadır, Resul'ümüzün yolundadır. Diğer insanları bu büyük hayra davet edip, diğer insanları bu büyük hayra sokacakken, bu büyük hayrı kaybediyoruz. Şairin dediği gibi ceketimizin astarının içinde kaybetmişiz, Başka yerlerde hayır, izzet ve şeref arıyor ümmet. Allah'ın gazap ettiği kimselerin ağzına bakıyor. Allah'ın gazap ettiği kimselerin yönlendirmelerini dinliyor. Onların tevcihatlarına ve yönlendirmelerine kulak veriyor. Senin elinde eşsiz bir servet var hayırların tümünün içine toplandığı, dünyevi ve uhrevi her türlü izzeti ve hayrı içinde barındıran İslam dini var. Subhanallah. Bugün Müslümanların sorgulanması gereken şey, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nasıl iman edip etmedikleri? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi, peygamber sevgisi, peygambere iman. Peygamberin sevgisi gül dağıtmak değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi onun getirdiği yolu, onun getirdiği emirleri, hükümleri, onun yol göstericiliğini bütün yollardan daha üstün görmektir. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme imanın gerçek anlamı da budur. Eğer sen Başka birisinin yolunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan daha hayırlı, daha kamil görüyor isen, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme imanında yalancısın demektir. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme imanında yalancısın demektir. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu eskide kalmış bin yıl öncesine ait bir yol olarak görüyor, bugünkü asra, bugünkü zamana mutabık kabul etmiyorsan, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiğini iddia etme boşuna. İman Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü kutlamak değil, Hristiyanların güya İsa'nın doğum gününü, o da yalandır, kutladıkları gibi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek sevgisi ona ittibadır. Onun dinini üstün tutmak, üstün görmektir. Subhanallah. Biz nebi biz Muhammedur Resulullah'ın neresindeyiz? Biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi tanımanın ve ona iman etmenin neresindeyiz? Subhanallah. İslam'ın diğer hükümlerini, emirlerini, diğer esaslarını şöyle bir kenara koyalım. Biz dinin özü olan kelime-i tevhidin ikinci yarısı olan Muhammedur Resulullah'tan neredeyiz? Ne demek Muhammed'i Resul kabul etmek? Allah'ı ilah kabul etmek. Ne demek? Muhammedur Resulullah. İşte şunlara itikad etmek. Üçüncü temel esas bu. Yoksa Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sadece soyu ve soyu, sopu itibariyle tanımak değil. Dininin eksiksizliğine, kamil oluşuna inanmak. Onun yolunun yolların en üstünü, en yücesi olduğuna inanmak. Ne getirmişse, ne öğretmişse, tümü hayırdır baştan başa. Ne getirmiş ne öğretmişse. Peygamberimizden başka hiç kimseyi dinlemeye ihtiyacımız yok. Hele hele Allah'ın yanında hiçbir değeri olmayan batılı kafirler bunlara ne diye kulak asacakmışız? Ne diye onların yönlendirmelerine bakacakmışız? Dinimiz ve dünyamız hakkında biz onlardan üstünüz, hayır tümüyle bizim yanımızda. Bütün insanlığa hayrı öğretip anlatacakken, biz bugün hayrı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden başka bir yerde arıyoruz. Subhanallah. E ne oldu? Peygamber'e iman, peygamberimize iman ne oldu? Nereye gitti? Sen Yüce Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu arkaya at. Onlara değer verme, onlara kıymet verme. Sonra Allah'a iman ettiğini ve Peygamber'e iman ettiğini söyle. Allah Allah. Daha sonra müellif rahmetullahi aleyh peygamberimiz hakkında bilmemiz gereken çok önemli bir şey daha söylüyor. Diyor ki bunların hepsi peygamberimizi tanımakla ilgili. Üçüncü temel esas. Ba'fehullahu <gülüyor> Allah onu gönderdi ilennâsi <gülüyor> kâfeten bütün insanlara. Yani o sadece Arapların peygamberi değil. İlla bir milletten gelmesi gerekiyordu. Öyle değil mi? İnsanların içerisinde bir milletin içinden olması gerekiyordu. Allah hikmetiyle, adaletiyle onu Arapların içerisinde, Arapların içinde de Kureyş'in içinden seçmeyi murad etti. Allah Subhanahu wa teala böyle murad etti. Fakat onun risaleti bütün aleme şumulludur ama arsalnakilla rahmeten lil alemin peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daveti nabi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilişi lil alemindir bütün insanlık içindir bütün insanlar içindir o tümüne birden gönderildi yeryüzündekilerin tümüne birden dolayısıyla Müellif rahmetullahi aleyh ne diyor? وَفْتَرَضَ تَاعَتَهُ عَلَىٰ جَم۪يِ اثَّقَلَيْنِ الْجِنَّ ins. Allah onu bütün insanlara gönderdi demek. Aynı zamanda ne demek? Müellif'in ikinci sözü. Ve bütün insan ve cin topluluklarına yani bütün alemlere ona itaat etmeyi farz kıldı. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmek bütün insanlara farzdır. Onun bütün insanlara gönderildiği de bu anlama gelir. Yani ona iman etmek, ona itaat etmek, onun yolunu yol edinmek, onun dinine girmek bütün insanlığın üzerine farzdır. Bütün insanlığa o gönderilmiştir. O geldikten sonra ona uymaktan başka... Cennetin yolu yoktur. O geldikten sonra ona itaat etmekten başka Allah'a yaklaştıran bir yol yoktur. Onun yolu bütün insanlara farzdır. Bütün insanların uyması gereken yoldur. İnsanlardan hiçbir gruba özel olarak gönderilmemiştir. Hiçbir topluluğa değildir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem daveti özel olarak. Bilakis bütün insanlığadır. Ve insanların tümü ona iman edip etmemekten sorguya çekileceklerdir. İnsanlığın tümü ona ittiba edip etmeme hususunda sorguya çekileceklerdir. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin daveti alemidir. Ve ondan sonra bir daha Resul ve Nebi gelmeyecek. Kendi zamanındaki bütün insanlara gönderildiği gibi, Kendi zamanı dışında ondan sonra gelecek bütün insan topluluklarına, bütün nesillere de gönderilmiştir. Peygamberimizin daveti ve risaleti son davet son risalettir. Ve zaten peygamberimiz de kıyametin alametlerinden bir alamet. Ondan sonra kıyamet kopuncaya kadar bir Rasul ve bir Nebi gelmeyecektir. O peygamberlerin sonuncusudur. Allah'tan vahiy alanların sonuncusudur. Artık insanlığın önünde tek yol kalmıştır. Cehennemden kurtulmak, cennete girmek ve Allah'ı razı etmek için tek yol kalmıştır. O da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Daha önce de dersimizde geçmişti. Bugün bir kişi Musa aleyhissalatü vesselamın şeriatına ve dinine orjinal haliyle, tahrif olmamış haliyle uysa o kişi cennete giremez, cehennemden kurtulamaz. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı ve dini geçmiş bütün peygamberlerin şeriatını nesketmiştir. Artık cennete girmek ve cehennemden kurtulmak için tek yol Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymaktır. Zaten bir kişi Musa aleyhisselatu vesselama ittiba ettiğinde Musa aleyhisselatu vesselamın onu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeye davet ettiğini görecektir. Çünkü hiçbir peygamber yoktur ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden haber vermesin, onu müjdelemesin ve ona ittiba etmeye, itaat etmeye, ona iman etmeye davet etmiş olmasın. Her peygamberden bu surette peygamberimiz eğer onlar hayattayken çıkacak olursa ona ittiba edecekler diye söz alınmıştır. dolayısıyla kurtuluşun tek yolu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur onun dışında bir yol yok ve bütün insanlığın mesul olduğu uymaya zorunlu oldukları din Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinidir bir kimse bunun aksine itikad etse yani peygamberimizin Arapların peygamberi olduğuna itikad etse o kişi kafirdir ve ehli cehennemdendir yine bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeden kurtuluşun mümkün olacağına inanırsa o kişi kafirdir ve ehli cehennemdendir. Allah korusun. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeden ve ona tabi olmadan kurtuluşun imkanına inanan Kur'an'ı yalanlamış olur. Bugün maalesef böyle bir zehirli davet İnsanların arasında yayılmaya çalışılıyor. Birileri tarafından. Deniliyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek şart değil. Bazen de deniliyor ki iman etmek şart ama ittiba etmek şart değil. Yani güya bir Yahudi Yahud Hristiyan deseymiş Muhammed bir peygamberdir. Onun peygamber olduğunu reddetmiyorum. Ama bizim peygamberimiz İsa, sizin peygamberiniz Muhammed. Ben İsa aleyhissalatu vesselama ittiba edeceğim. Siz de ona ittiba ediyorsunuz. Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yalancı olarak görmüyorum. Onun Allah'tan vahiy aldığına, Allah azze ve celle'nin ona vahiy verdiğine inanıyorum. Güya böyle derseymiş bir Hristiyan Yahut Yahudi, o kurtulacakmış. Yani vahiy aldığına iman etse, yahu, fakat ittiba etmese kurtulur diyorlar. Böyle bir inanç, İslam alimlerinin icmasıyla küfürdür. Herhangi bir Müslüman böyle inansa, herhangi bir Müslüman gece gündüz Nebi sallallahu ve selleme tabi olsa, İmam Ahmed'in sözünde geçtiği gibi başını bile hadisi şerif ile kaşısa sünnetlerin tümünü adım adım takip etse fakat Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ittibanın farz olduğunu bütün insanlığın boynunun borcu bütün insanlığa farz olduğunu kabul etmez ise o kişi kafirdir. Onun için Şeyhul İslam Muhammed İbni Abdülbahab. Şimdi biz nevakız İslam'da okuyoruz. Bazen kavrayış zorluğu yaşıyoruz. Diyor ki, kim Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine buğz ederse, amel etse bile kafirdir. E, buğz diyor niye amel ediyor? Burada da aynı. Kendisi amel etse de, peygamberimize ittiba etse de, peygamberimize ittiba etmenin farz olduğuna itikad etmiyorsa kafir olur. Yahudi ve Hristiyan İslam'a girmeden, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmeden, yani tabi olmadan kurtulur diyorsa, o kişi kafirdir. O kişi Müslüman değildir. Yahudilikte, Hristiyanlıkta, onlar da bir dindir. Onlar da kendi kitaplarına göre amel ediyorlar. Bugün çıkın dışarıya anket yapın. Maalesef Korkunç bir tablo ile karşı karşıya kalacaksınız. Ve göreceksiniz ki Müslümanlardan birçoğu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittibanın kurtuluş için şart olduğunu bilmiyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bütün insanlığa gönderildiğini ve insanlardan hiçbirinin ona uymadan cennete giremeyeceğini bilmiyorlar. Ne kadar çok ihtiyaç var şu üç temel esasın öğrenilmesine, öğretilmesine, anlatılmasına. Ne kadar çok ihtiyaç var. Bilmiyorlar. Anlatılsa da, bazen söylenilse de bilmiyorlar. Peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderildi. Bunun manasını bilerek mi söylüyorlar? Bunun manasını bilerek mi söylüyorlar? Öyle bir hale geldik ki bırakın normal halkı cuma günü camide vaaz eden vaizler herhangi bir münasebetle Hristiyanlığın baltıl olduğunu söyleyi verecek olsalar. Yani sözün akışı içerisinden mecbur kaldılar, söylediler. Yoksa böyle bir konu açmıyorlar ebeden. Ama sözün akışı içerisinde mecbur kaldılar, söylüyorlar, Hristiyanlardan binbir özür diliyorlar. Kürsünün üstünden, Allah'ın evlerinde, diyorlar ki, ya tabii biz Hristiyan kardeşlerimizin de inançlarına saygımız var, onlarda da tabii böyle şeyler söylüyorlar. Ben bunları bizzat dinledim, işittim. Müslümanlara şunu telkin ediyorlar, yani siz kendi dininizle amel edin. Onlar da kendi dininden amel etsin. Yaratılanı hoş görürüz. Yaradan'dan ötürürüz. E davet yapmayalım mı? Adamlar cehenneme mi git? Yok şimdi yeni akım işte. Onların da cennetlik olduğunu söylüyor. Onların da cennetlik olduğunu söylüyorlar. Allah muhafaza etsin. Allah korusun. Sonra müellif diyor ki ve delilü kavluhu taala bunun delili yüce Allah'ın şu buyruludur. Ya eyühennas ey insanlar. Kul ya eyühennas de ki ey insanlar. Burada demesi kime emir olunuyor? Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ey resul ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki ey insanlar Hitap kime? Bütün insanlara. Yani ey Araplar, ey Acemler, ey Kureyş değil. Ey insanlar. Sonra inni rasulullah Ben Allah'ın resulüyüm. İleykum size, size gönderilmiş. Yani ben Allah'ın resulüyüm. Muhataplarım kim? Sizsiniz. Arabıyla, Acemiyle, Avrupalısıyla, Amerikalısıyla, Güneylisiyle, Kuzeylisiyle, Doğulusuyla, Batılısıyla. Ey bütün insanlar! Ben Allah'ın cemi'an sizin tümünüze. Bu ayeti kerimeyi okuduktan sonra artık Şekke mahal var mı? İleykum cemi'an size, tümünüze birden. Yani şurada cemi'an ifadesi olmasa bile ayet kifayetidir. Ama teekit üstüne teekit, pekiştirme üstüne pekiştirme. Ya eyyühen nas, bu bile yeterli. Ya eyyühen nas, inni Resulullah ileykum cemi'an. Tümünüze birden, Nerede yaşıyorsanız, Hangi milletten olursanız olun, Nerede yaşıyor olursanız olun, Ben sizin tümünüze birden, Sizin dilinize konuşmasam da, Siz benim dilimi konuşmasanız da, Ben sizin tümünüze birden gönderilmiş, Allah'ın Resulüyüm. Allah'ın Resulüyüm. Evet. Ve Daha sonra müellif rahimullah Muhammedur Resulullah'a imanın, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tanımanın ayrılmaz bir rüknünü, bir cüzünü daha bize zikrediyor. Ve diyor ki ve kemmelallahu din Allah dini onunla kemale erdirmiştir. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla Yüce Allah azze ve celle dini kemal erdirmiştir. Dinin kamil olduğuna inanmayan kişi bu ayeti kerimeyi reddetmeyle karşı karşıya kalır. Bu din kamildir. Kamil olması neyi gerektirir? Ziyadeyi kabul etmemesini gerektirir. Çünkü ziyade kabul eden her şey nedir? Eksiktir. Bak orada matematikçi var. Ziyade kabul ediyorsa ne demektir bu? Eksiktir. Kamil değil. Kamil ise eklemeyi kabul etmez. Eğer kamil ise eklemeyi kabul etmez. Ve din kamildir. Din kamildir. Onun için biraz önce de söyledim. Her bidatçı bu ayet-i kerimeyi reddetmekle karşı karşıyadır. Dine soktuğu bidat küçük de olsa büyük de olsa ona şu soru sorulur. Din, sen bunu getirmeden önce kamil miydi değil miydi? Sen bunu sokmadan önce kamil miydi değil miydi? Bidat ne demek? Dine sonradan sokulan. Kimden sonra? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra hulefai raşidinden sonra dine sokulan şeye ne denilir? Bidat denilir. Peygamberimizin öğretmediği, göstermediği, anlatmadığı, irşat buyurmadığı, delalet etmediği bir şeyi getirip dine yamamaya ne denilir? Bidat. Onun için Bidatçı'ya sorulur. Sen buna eklemeden önce din kamil miydi yoksa senin eklemenle mi din kemale erdi? Bu soruya Bidatçı'nın cevap verebileceği hiçbir yeri yok. Dese ki ben buna eklemeden önce de din kamildi. O zaman kendi kendisinin batıl üzere olduğunu ikrar etmiş olur. Dinin kamil olduğunu kabul ettiği an, kendi eklemesinin batıl olduğunu söylemiş olur. Eğer dese ki hayır, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eksik bırakmıştı, ben de olmasaydım, din eksikti, iyi ki geldim, bunu soktum, din şimdi kemale erdi dese, kafir olur. Allah korusun. Allah-u Teala ne buyuruyor? El yevme ekmeltu lekum dinekum el yevme bugün Yahudi geldi Resulullah e, Amr radıyallahu anh a. dedi ki sizin bu kitabı okudum dedi bir ayet var dedi içinde o ayet bizde olsa o günü bayram ilan ederdik dedi ama İslam'da bayram iki tane gerçi bugün hutbenin üzerinden kutladı. Bizim bizim oradaki imam Dedi yarınki Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun Subhanallah ne bayramı İslam'da bayram iki tane Subhanallah Ramazan bayramı kurban bayramı Müslümanın başka bayramı olmaz ki ee, Dedi ki Yahudi Eğer dedi Bu ayet bizde olsaydı Bu el yevm diyor ya O hangi günse dedi Onu bayram ederdik dedi. Bu, bu ayetin indiği günü bayram ilan ederdik dedi yani çok büyük bir nimet çok büyük bir nimet bugün ah, el yevm bugün din kamil oldu bu ne kadar büyük bir nimet Amr radiyallahu anh dedi ki vallahi ben o ayetin hangi gün indirildiğini biliyorum dedi cuma günü Arafat'ta bu ayet indirildi dedi Al-yevma akmeltu lekum dinakum. Al-yevm bugun Ne yaptım kemale erdirdim. Lekum sizin için neyi dinakum dininizi. Bugün sizin için dininizi kemale ve etmemtu aleykum ni'meti. Ve üzerinizdeki nimetimi tamama erdirdim. Üzerinizde din üstümüzdeki en büyük nimettir. Onun için Allah-u Teala buyuruyor ki dininizi kemale üzerinizdeki nimetimi de tamama erdirdim. Mükemmel, mükemmel dinimiz var. Mükemmel, mükemmel kelimesi zaten dilimizde var, değil mi? Kullanıyoruz. Mükemmel. Ne demek? Kusursuz. Kusursuz. Yani düşün, Subhanallah, bir makine yapmış adam, sen geliyorsun, şimdi münekkit, yani eleştiri var değil mi? Eleştirmek, eleştirmek istiyorsun, oraya bakıyorsun, kusur yok. bu. Ne desem ki? Yani bu adama nasıl bir leke çalıveririm? Bu adama nasıl bir kusur bulurum? Bir tane kusur yok. İşte bu mükemmel demektir. Din de böyle. Ama bidatçi zannediyor ki dinin güzelleşmeye ihtiyacı var. Bak koşa koşa geliyor. Buldum, buldum. Ne buldun? Bak bu çok güzel. Nefis terbiyesi için birebir. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirmiş işte. Cık. Ya tamam onlar da güzel de bak bu mükemmel bir şey. İşte bu adam Gizli bir inanışla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiklerinin neyine inanıyor? Eksikliğine, kusurlu olduğuna inanıyor. Mükemmel olduğuna inansa arar mı? Aramaz. İman etse mükemmel olduğuna. Kusur aramaz. Subhanallah. İslam'la ne kusur gördünüz ki gittiniz bidatlere sarıldınız? Ne kusur? yani getirdiğiniz hangi şeyle İslam'ı suslayıp güzelleştireceksiniz İslam'ın ibadetlerinde ahlakında ne kusur var el yevme ekmel Allah buyuruyor kamil mükemmel yaptım buyuruyor siz buna ikrar etmiyor musunuz iman etmiyor musunuz subhanallah namaz yetmiyor oruç yetmiyor zikir yetmiyor tesbihat yetmiyor Kur'an okuma yetmiyor hatme hacaken getirmişler. Lan nereden getirdiniz bunu? Sen bir yap diyorlar bize. Bir yap bu, bu, bu hatmede neler var, neler var, şu var, bu var. Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdikleriyle yetineceğim. Onların mükemmelliğine inanıyorum. Ve bu tahkik de böyledir. Tahkiken de böyledir. Yani tahkik edildiğinde bu sonuca varılır. Kusursuzdur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdikleri. Güzellikte, kemalde, olgunlukta, irşatta, hidayette kusursuz. Kamil, evet mükemmel. İşte o gün, o gündü. Hazreti Ömer biliyordu o günü. Ama bayram yapmadı. Çünkü iki tane bayram var Müslümanların. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve tamamtu aleikum ni'meti üzerinizdeki nimetimi de en büyük nimet din nimeti tevhid nimeti tanıdı, e, tamamladım. Ve razitu lekumul islamed dinen. Ve sizin için din olarak İslam'dan razı oldu. İslam buna dair çok geniş açıklamalar e, yapmıştık. Daha önce İslam kelimesinin anlamı, umumi anlamı, hususi anlamı, orada çok bazı ince şeyler var. Onlara tekrar kasetleri döner dinlerseniz onlara dikkat edin. Çünkü bunlar fitne sebebi, diyorlar ki işte bu ayet-i kerimedeki sizin için din olarak İslam'dan razı olduğum, sizin için din olarak İslam'ı seçtim kim İslam'dan başka bir din ararsa işte diyorlar bu ayetlerdeki İslam ne demek Allah'a teslimiyet bütün umumi anlamıyla bütün Resullerin dini İslam diyorlar böyle aldatmalara başvuruyorlar o eski derslerimizde biz bunlara cevap vermiştik sonra müellif rahmetullahi aleyh şimdi yukarıda ne demişti peygamberimiz vefat etti demişti 10 seneden sonra Medine'deki 10 senesinden sonra peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti demişti. Sonra araya çok dakik çok ince kelamlar soktu. Peygamberimizin vefatından hemen sonra değil mi? çok dakik, çok ince kelamlar soktu araya ve dedi ki ama dini baki'dir dedi, dini şöyledir dedi, dini böyledir dedi, dini kamildir dedi vesaire. Şimdi tekrar ölümüne dönüyor peygamberimizin. Demin yukarıda öldüğünü söylemiş, delili söylemeden diğer konuya geçmişti. Peygamberimizin öldüğünü, vefat ettiğini söylemişti ama delilini söylemeden ne yapmıştı? Hemen ama dini baki'dir diyerek diğer konuya sıçramıştı. Şimdi bunun delilini söylüyor ve diyor ki müellifimiz ve delilu ala mevtihi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in öldüğünün, vefat ettiğinin delili kavluhu taala yüce Allah'ın şu buyruğudur. Innake şüphesiz ki meytun. Sen de öleceksin. Sen de öleceksin ve innehum meytun. Ve yine şüphesiz ki onlar da ölecekler. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiğinin delilidir. Ve bu hususta haddi aşan, ve düşen ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bizim gibi dünya hayatıyla diri olduğunu, hay olduğunu, yaşamakta olduğunu e, iddia eden taşkınlık ve guluv ehline hatta bunu vesile ederek şirk koşan guluv ehline reddiye vardır. Bunlar o kadar taşkınlık ehli kimseler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında vefat etmiştir ya da ölmüştür. ifadelerini bile hoş karşılamıyorlar. Kabul edilemez. Görüyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ölmüş olduğunu öldüğünü söylemeyi uygun görmüyorlar. Münasip görmüyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldüğü zaman yanına girmişti ve ne demişti? Ya Resulallah demişti, yaşarken de güzeldin, ölüyken de güzelsin. Hayattayken de güzeldin, şu anda ölüsün ve ölüyken de güzelsin. Yine insanların hepsinin karşısında ne demişti? Kim Muhammed'e ibadet ediyor idiyse bilsin ki o ölmüştür. Bunu mu, Ebu Bekir radıyallahu anh farz muhal olarak söyledi değil mi? Yoksa hakikati olan bir şey değil. Yani Ebu Bekir radıyallahu bunu söylerken Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ibadet edenler var mıydı? O topluluğun içinde. Ama bu bir belagat yöntemidir. Ne dedi? Yani siz ölmemiştir diyerek öldüğünü kabul etmeyerek Hangi noktalara varabileceğinizi biliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir'in söylediği buydu. Onun için meseleyi kökten yok eden şu veciz kelamını söyledi. Ve dedi ki kim Muhammed'e ibadet ediyorsa ki sizin hiçbiriniz zaten etmiyorsunuz. Kim ediyor idiyse bilsin ki Muhammed ölmüştür. Bitti yani. Böyle bir şey vehmedilse, Subhanallah. Hazreti Ebubekir'in sözünü o asırdan bu asra taşıyıp getiriyoruz. O asırda Peygamber Ebubekir'in seslendiği o toplulukta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ibadet eden tek bir kişi yoktu. Ama bu asırda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi ibadetinin maksadı ve hedefi yapan, ibadetini Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yönelten insanlar var. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sözünü onlar için söyleriz. Deriz ki içinizden Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ibadet edenler şunu bilsinler ki o ölmüştür. İlah olsaydı ölür müydü? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, kuldu, beşerdi, hastalandı, üzüldü, Hatice'nin vefatına üzüldü, amcasının iman, etmeme, iman etmemesine ve imansız olarak, kafir olarak vefatına üzüldü. Müşriklerin eziyetlerine üzüldü. Uhud'da öldürülenlere üzüldü. Yaralandı Uhud günü. Aç kaldı, sıkıntı çekti, terledi, evlendi. Ve bütün insanların öldüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öldü. Yüce Allah Hazza ve Celle ne buyuruyor? Ve ma'ca'alna li beşerin biz hiçbir beşer için min qablika senden önce de senden önce yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önce hiçbir beşer için de el huld ne yapmadık? Ebedilik vermedik. Senden önce de hiçbir beşere ebedilik vermedik. E fe mitta فَهُمُ الْخَالِدُونَ Yani Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Biz senden önce de hiçbir beşere ebedilik vermedik. Şimdi sen öleceksin de onlar ebedi mi kalacaklar? Yani hepiniz öleceksiniz. Dünya hayatını bitireceksiniz. Sonra dirilip karşımda hesap vereceksiniz. Nitekim bu ayette de öyle. ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ Rabbikum Tahtasimun. sonra kıyamet günü Rabbinizin karşısında ne yapacaksınız birbirinizle hasımlaşacaksınız yani mahkeme mahkeme olacak Her herkes ölecek ve mahkemeye çıkacaksınız mahkeme-i kübra Allah'ın hükmettiği ve Allah'tan başka hükmedicinin olmadığı o mahkemeye çıkacaksınız bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği, öldüğü hakkında kat'i bir nastır. E peki berzak hayatı, Yüce Allah azze ve celle şehitler hakkında şöyle buyuruyor. Berzak hayatı bu nedir? Bu berzak hayatı dünya hayatından farklı ve bizim şuurlarımızın, kavrayışımızın, idrakimizin ötesinde bir hayattır. Ne şehitler ne de peygamberler dünya hayatıyla hayatta değildirler. Ölmüştürler, ölmüştürler, yıkanmıştırlar ve defnedilmiştirler. Dünya hayatıyla hayatta değildirler. Dünyevi hayatın hükümleri onlar hakkında baki değildir. Dünyevi hayatın hükümleri onlar hakkında baki değildir. Onlar başka bir hayattadırlar, bizim şuurlarımızın ve idraklarımızın yetişemediği. Biz başka bir hayat içerisindeyiz, berzak hayatında. Ve bu hayatta olma açısından, müminlerin de hayatta olma açısından, her ne kadar hayatın derecesi açısından farklı olsalar da, Hayatta olması açısından müminlerin de bir farkı yoktur. Ne şehitlerden ne de rasullerden. Hepsi berzak hayatındadırlar. Ama berzak hayatında cennet nimetlerinden istifade etme ve yüksek bir hayat seviyesi ve derecesiyle hayatta olma nimetine şehitler ve peygamberler mazhar, mazhardırlar. Ama bunların tümünün hepsinin hayatının ortak adı berzak hayatı. Dünya hayatı değil. Dünyevi itibarla ölmüştürler, vefat etmiştirler ve diri, dünyevi itibarla diri ve hay değildirler. Bizim idrak edemediğimiz ve şuurlarımızın ötesinde bir hayat vardır. Kabirde. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı da o hayattır. Şehitlerin hayatı da o hayattır. Dünyevi hayat değil. Ve dünyevi hayatın hükümleri berzak hayatı için geçerli değildir. Berzak hayatı için geçerli değildir. Biz dünyada birisinden gidip dua isteyebiliyoruz değil mi? Peki bir ölüden dünya dua isteyebilir miyiz? Hayır. İkisi birbirine kıyas olunabilir mi? Hayır. Ya dünyada gidip dua istiyorsun salih bir kişiden Peki niye öldükten sonra gidip o salih kişiden Dua istemeyi reddediyorsun Reddediyoruz Çünkü berzak hayatı dünya hayatıyla kıyas edilemez O bizim şuurlarımızın ötesinde bir hayattır Hakikatini tam bilmediğimiz Peygamberimizin bildirdiklerine sadece itikad edip iman edip orada sınırda durduğumuz bir hayat Evet Bugünlükte bu kadar Kardeşlerim Önümüzdeki Derste müellif rahmetullahi aleyh Dinin en büyük Temel esaslarından Birisi olan Ölümden sonraki Dirilişe işaret edecek Tam yeri gelmişken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Öldüğünü zikretmişken Arada bir konu sokacak müellif Rahimullah ve ölümden sonraki dirilişi zikredecek önümüzdeki hafta fakat ders olmayacak değil mi? evet önümüzdeki hafta ders olmayacak inşallah ondan sonraki hafta ders yapacağız yüce Allah Subhanahu ve ta'ala bu anlatılanları hakkıyla anlamayı kavramayı ve gereğince amel etmeyi bize nasip etsin, kolaylaştırsın. Ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.